Radyo tiyatrosu Kadınlardan Biri Yazan Güngör Öcal, Reji Cüneyt Türel, Efekt Erhan Mesutoğlu. Oynayanlar Ragıp Ziyametin, Kadın Alev Koral, Kemal Burçin Oraloğlu. Hayat ne tatlı ne hoş Çılgınca sevişince Ben böyle her gün her gece Hala korkuyor musun? Yok zaten korkmamıştım ki Baya güzelmiş burası Yalnız mı oturuyorsun? Hayır kardeşim var ama burada değil şimdi ee, Otursana Hep oh, iyi yoruldum bugün Ben içeceğim İstersen sana da bir kanyak vereyim Yorgunluğunu alır. <gülüyor> Sen de aynı şekilde Ver bakalım Ne demek istediğini anlayamadım Önce biraz içki Yorgunluk için tabi Sonra da <gülüyor> Bir kadını boşuna getirecek değilsin ya evine Senin de hakkın var Bana bak aptalca sözler edip durma Sırf acıdığım için getirdim seni buraya Ben de sana bir şey söyleyeyim mi dostum Tahammül edemeyeceğim tek şey bana acınmasıdır Bir daha bu sözü edersen çeker giderim Hı. Şunu unutma ki benim için Senin veya bir başkasının evinde olmanın Hiç önemi yok Oysa sen gitmemi istemezsin Öyle değil mi Daha adını bile öğrenmedim Ne değişir ben seninkini biliyor muyum? Benimki Ragıp. Beğenmedim. Ama isimleri sahiplerini tanıdıktan sonra... ...seviyor veya nefret ediyorum. Bir başkasını mı hatırlattım sana? Yok. Hiç tanıdığım yok Ragıp diye. Biraz önce sana bağırdığım için... ...bana kızdın değil mi? Hayır. Çünkü asıl duyguların değildi onlar. Bir şey taklit ediyor gibiydin. Çok garipsin. Öyleyim herhalde. Çantamı şuraya koysam olur değil mi? Ha, alayım istersen. Dursun burada. Kalmaya niyetin yok gibi. Tam aksine. Yalnız ne kadar kalabilirim diye düşünüyorum. Dilediğin kadar. Hmm. Sen biraz fazla iyisin galiba. Ha? Değil misin? Bilmem. Öylesin. Nereden anladın? E, bu akşam sana sığınınca iyi olmasan. Ya, yarın gidip senin için bir konuşsam bile diyorum. Dünyada olmaz. Sen bilmezsin onları. Beni sakladığını bilirlerse senin için de kötü olur. İyi ama kendi isteğinle geldin. Zorla götürmedim ki seni. Ama yardım ettin. Kuzum nereden buldun beni? Yığınla insan vardı orada. Daha önceden dikkatimi çekmiştim. Hiç de öyle bir halim yoktur aslında. Var ne biliyor musun? Ben söylerken can kulağı ile dinliyordum. Başkaları eteğimin kısalığı ile ilgilenirken sen yalnız dinliyordun. Aa, anlıyorum ama gerçekten güzel bir sesim var. Biliyorum pek fena değil aslında. Ama kimsenin sesimle ilgilendiği de yok dedim ya. Pek bu işlerden anlamam. Ama bir kadın olarak bu da memnun etmeli seni. Bir yere geldikten sonra bazı şeyleri kanıksıyor insan. Yani? Öyle beğenilmenin pek değeri yok bence. Önemli olan istediğim kimsenin hoşuna gidebilmek. Bu akşamki olay ne de olsa sarsı seni. O yüzden biraz kötümsersin. <gülüyor> Azıcık daha koysana şuna. Sahi mi? Hı, hoşuma gitti. E, pekala. Ne iş yapıyorsun sen? Bir gemi ajantasında çalışıyorum. Gemi ajantası mı? Nasıl bir iş o? Öylesine bir iş Anlaşılan pek sevmiyorsun Öyle boş durmamak için gidip geliyorum işte e Madem öyle başka bir iş bul kendine Yapamam Niye Denize denize yakın olmalıyım Anlamadım Aslında kaptanım ben Üç yıl önce emekli oldum <gülüyor> Emekli mi oldun kaç yaşındasın kuzum Ya yaştan değil Sağlık durumundan ayırdılar Oo, Bu kötü işte Sevdiğin bir işi yapamamak hiç de hoş olmamalı Ama bir şey söyleyeyim mi Yine de iyi senin durumu Niye Sevdiğin bir iş var hiç olmazsa Yapamasan dahi ben şu işi seviyorum diyebiliyorsun Ya ben Ben ne halt edeyim söyler misin Memnun değil misin Neden İşinden Hangi işimden Manikürcülük, sekreterlik, tiyatro oyunculuğu Şimdi de şarkıcılık Söyler misin hangi işimden memnun olayım Bunların herhangi birini yaparken zevk aldın mı sanıyorsun Ben yalnız ekmeğimi kovalıyorum Hiçbir zaman sevmedim yaptığım işi Niye sekreterlik ya da tiyatroda devam etmedin? Daha iyi değil miydi? Dedim ya onları da sevmiyorum. Zaten tiyatrodan maksadım biraz isim yapmaktı. Fena da değildim hani. Ama herhalde pek isim filan yapamamışım. Niye? E, öyle olsam tanırdın beni. Aa bu tiyatroyla olan ilgime bağlı. Say söylemeyecek misin adını? Ne gereği var? Beni Ayşe, Fatma olarak değil de sadece ben olarak bil. Sahnede kullandığım adı öğrenmek istiyorsan kolay Hayır hayır öyle yakıştırma isimlerden Nefret ederim O halde bırakalım bunu hiç üstünde durma artık Nasıl istersen Kuzum o ne oradaki hmm? Hangisi ee, Büfenin üstündeki Ha o mu Sekstant ee, Nedir bu ee, Gök cisimlerinin Ayın yıldızların Yüksekliğini ölçmek için kullanılır bu e ne olacak ölçeceksin de? Gemilerde gerekli olduğu için Yıllarca kullandım bunu Tuhaf bir alet Bana hatırlattığı çok şey olduğu için saklıyorum Ooo saat ikiye geliyor Neredeyse sabah olacak e Şey artık yat istersen e Bir battan niye verirsen şurada uyurum ben Kanepe üzerinde Ha Güzel doğrusu Ne var bunda? Kalk bakalım Hem yatacağın odayı gör Hem de şöylesine de olsa öğren bu evi Doğru söyle sen mi yaptın bunu Kuzum ne var ki bunda Basit bir salata alt tarafı e Sonra evde başkası da olmadığına göre Haklısın Uzun süredir alışmışım biçimsiz şeyleri yemeye de ondan herhalde Hem Kemal de Ben de patlıcan salatasını sadece lokantada yeriz Desene o da senin gibi Boğazına düşkünün biri Bilmem öyle galiba Fakat o da bir piyaz yapar Bayılırsın yerken Seversin değil mi Çok severim hem de Sonra piyazın özel bir yeri var benim hayatımda Anlamadım Çocukluğumda dedem bakıyordu bana Onun da benden başka kimsesi kalmamıştı Ufak bir meyhane işletiyordu Müşterileri en çok piyazını severlerdi dedemin Bir gün Akşam müşterileri için hazırladığı piyaz tabağı ile yere yıkılıverdi Başı fasulye tanelerine gömülmüştü sanki Korkunç bir şey bu Boşver Peki Farkında mısın ne dersen onu yapar hale getirdin beni Bir erkek için pek hoş olmamalı bu Daha bir gün oldu birbirimizi tanıyalım. Ne değişir Önemli olan bu süredeki alıp verdiklerimiz değil mi Orası öyle öyle de Ne aldık birbirimizden Ben senden pek bir şey almış değilim aslında Ama sana verdiğimi biliyorum Neymiş o <gülüyor> Ne de güzel soruyorsun Sana güven veriyorum ben Pek öyle ucuz bir şey değil aslında Anlamadım Merak etme sonunda hesap çıkaracak değilim O halde İstemiyorsan bırakayım konuşmayayım Hayır hayır devam et Ne diyordum sana güven veriyorum ben Yanında olan bir kadını hissetmenin güveni bu Dedim ya pek ucuza alamazsın öyle Her şeyin bir fiyatı mı var senin için Elbette Yeter ki ödeme gücün olsun Hem bazı şeyleri o fiyat denen zımbırtıyla ölçmekte fayda var Alacağına karşılık vereceğini bilmek güzel şey Aklımı karıştırıyorsun Niye Bazen anlayamayacağım şeyleri söylüyorsun da ondan e, Kuzum ne kadar okudun sen? <gülüyor> Hep aynı şeyi sorarlar bana Cevap verdiğimde de şaşırırlar İnanmamış gibi de poz yaparlar üstelik Ne olur sen de onlar gibi olma mı? Bak yine anlamıyorum işte Ortaokul diploman bile yok Nasıl olur? Az önce söylediğimi unuttun galiba Peki ama çok derli toplu fikirlerim var Mutlak iyi bir eğitim görmüş olmalısın Bak eğitim dedin mi iş değişir pek fena sayılmaz Hani ortaokul diplomam bile yoktu Yok tabi ama diplomasız bir eğitimim var benim Aslında gayet basit Ben de bulduğum bir şeyler varsa Onları beraber yaşadıklarımdan aldım Daima kültürlü kimselerin kadını olmayı tercih ettim İstersen bırakalım bu konuyu Hayır öğrenmende fayda var Çalışmaya başladıktan birkaç ay sonra Bir doktor girdi hayatıma Bana insanları sevmeyi öğretti o adam Hı. Ve ilk önce onu sevdim <gülüyor> Tuhafına gitti değil mi? Yok Eğer görseydin büsbütün garip serdin onu sevişimi. Kısa tıkız yapılı bayağı çirkin bir adamdı Hele gülüşü Beni en rahatsız eden tarafı gülüşüydü Tikseneceğim kadar çirkin bulurdum e, O halde Ama insanları sevmeyi ondan öğrenmiştim Benim için gerçek insanda oydu Bir çocukmuşum gibi uğraşırdı benimle Yemek yerken çirkin görünmemem için Gerekli davranışlara kadar Her şeye o başlattı beni Belki de seninle evlenmeyi düşünüyordu İmkan yoktu buna onun yanında olduğumdan da güzel görünecek şekilde duruyordum. <gülüyor> o yüzden sadece evinde buluşurduk. Siz ağzı kalabalıklar bu çeşit şeylere kompleks diyorsunuz ya... ...ondan vardı doktorda da. Sen de onun için bir şeyler yapmalıydın. Yapamazdım. Neden? İstesen? Hiçbir zaman ondan daha kuvvetli olamadım da ondan. Haklısın. Sonra bir türlü su üstüne çıkmamış bir yazarla tanıştım. Ona hiçbir zaman ısınamadım. Fakat kendisinden alacağım çok şeyler olduğu için... ...bütün gücümle dayandım o sevmediğim beraberliğe. Ondan sonra da bir... Ya yeter istersen ha. Affedersin. Ziyan yok kabahat benim. Biraz daha yemek alır mısın? Hayır doydum. Şarap? Canım istemiyor. Kaldırayım mı sofrayı? Ha? Sofrayı dedim kaldırayım mı? Bırak dursun sonra kaldırırız beraber. Bana kızmadın değil mi? Niye? Yaptığım terbiyesizliğe tabii Demiştin ya verdiğin bir güven duygusu var bende Herhalde biraz şımarttı beni Durmam gereken çizgiyi aşıverdim ansızın Normal olanı buydu zaten Her erkek aynı şeyi yapardı Biliyor musun ne sevgilinim ne de kız kardeşin Ama benimle bir şeyi paylaşıyorsun ya O iteler seni Bir yerde işine gelmeyeni duymak bile istemezsin Aslında buna hiç hakkım yok Her neyse Bırak bunu da sen şöyle bir etrafına baktın mı hiç ne var ki? E bak bakalım Baktım ne olacak? Hiçbir değişiklik görmüyor musun? Ha, anladım Masayı biraz bu tarafa çekmişsin <gülüyor> Masayı oynatmadım bile Ne var kuzum sen söyle bari Hani o senin orman örümceğine benzer bir aletin vardı ya Sekstant Ne yaptın onu? Merak etme duruyor Ama büfenin alt gözüne koydum Üstünde çok garip görünüyordu Belki onu seviyorsun ama hiç yakışmıyordu oraya İstersen yine de eski yerine çıkarım tabii. İyi etmişsin. Gerçi benim için pek önemliydi ama daha az tozlanır şimdiki yerinde. Sekstant için tozlanmak hiç iyi değildir. Ne olur tozlanırsa? Bilmem pek bir şey olmaz aslında. Silersin tozunu olur biter. E o halde. Aldırma. Biz erkeklerde kendimize ait şeyleri önemliymiş gibi gösterme gayreti vardır. Bilirsin herhalde. Biraz biliyorum bunu. Şey diyecektim. Şu senin kardeşini E. Ee, Bakalım benim için ne diyecek Çok kendi halinde bir çocuktur o Hiçbir şey diyeceğini sanmam Nereden bileceksin belki de istemez beni Bana ait hiçbir şeye karışmaz Anlamadım Bana ait hiçbir şeye karışmaz dedim Beni de kendine ait görmeye başladın Öyle bir şey demedim Sana öyle geliyor ama bal gibi dedin Ne olur tartışmayalım yine İyi ya tartışmayalım Henüz hiç tanımıyorsun onu bütün gününü odasında geçirir. Ne yapıyor? Yazı yazıyor. Ne yazısı? Büyük bir ansiklopedinin bazı konularını hazırlıyor. Onun için çok güzel bir şey bu. Hem doğrusunu söyleyeyim mi? Benim de hoşuma gidiyor. Düşünsene kocaman harflerle onun da ismini yazacaklar baş tarafa. Ebini seviyorsun onu. E, kardeşim de olduğuna göre? Ne demiştin adını? Kemal. Baktım surat ediyor. Çeker giderim bende. Zaten iş durumum da birkaç gün sonra belli olur. E hani buradaki hayatından memnundun Şimdilik öyleyim aslında ama Evet <gülüyor> Bu şehirde çalıştırmazlar artık beni Nasıl olsa gitmek zorundayım Nereye gideceksin Şimdilik hiçbir şey bilmiyorum Tabi nerede iş bulabilirsem oraya gideceğim Bunun için bir mektup yazdım Yarın giderken onu postaya atıver olmaz mı Mektup mu Evet Bizim için pat diye iş bulma imkanı yoktur Araştırıp bana bildirecekler Zaten burada olmasın da nerede olsa çalışırım e... Gitmekte iyice kararlısın anlaşılan. Elbette gideceğim. Devamlı olarak burada kalamam ya. Yo istersen kalırsın. Aa, görüyorum ki yemeklerimi iyice beğenmeye başladın. Ancak buna devam edeceğimi hiç sanma. Senin hoşuna gitmek. Bu evde bir şeye yaramış olmak için yapıyorum bunu. Aslında bana göre değil böylesi. Yemeğin önemi yok. Kemalle biz kendi yemeğimizi kendimiz yaparız zaten. Her neyse. Eğer kardeşin surat etmezse mektubun cevabı gelene kadar kalırım. Ama ondan sonra kendi yoluma gitmem şart. Az önce benim hoşuma gitmek için yemek yaptığını söylemiştim. Bakıyorum da eşine gelen şeyleri hiç kaçırmıyorsun. Çok güzel bir şey bu Kemal. İlk başta bana da öyle geldi. Eee? Sonradan yapamayacağımı anladım Bir gün daha fazla kalışım da bu yüzden oldu zaten İyi ama bu ayağa gelmiş bir kısmet aslında İstersen yine gidebilirim abi Ne gitmesi? E bunu kabul edince işin başında olmam şart tabi Yani oraya mı yerleşeceksin? Yazı işlerini başka şehirden idare edemem herhalde Anladım Boşver sen yine bazı konularını hazırla ansiklopedinin Yazı işleri müdürlüğü onlara kalsın Gördün mü? Ben de bu yüzden istemedim işte Evet diyecek olsam seni bırakıp gitmem gerekecekti Haklısın İyi yapmışım değil mi Evet evet e, Sensiz ne yaparım ben burada Pek de öyle yalnız kalmayacakmışsın Onu mu kastediyorsun Hiç esatta yoktu e, Senin gittiğin gece e, Bomboş hissettim kendimi Çıktım biraz içeyim dedim e, Gittiğim yerde üstüme verdi. E, biz ailecek yumuşak yürekliyizdir bilirsin Eğer yanıma almasam Başına bir iş gelebilirdi kadıncağızın e, Burada mı kalacak Yo gidecek tabi. Gidecek ama... ...ben de git diyemem herhalde. Merak etme sırası gelince ben derim. Olmaz öyle şey. Neden olmasın? Bak Kemal. Hatırlıyor musun? Bir gün arkamıza takılan... ...bir kediyi eve almıştık. Sonradan perdeleri yırtığı halde... ...kapının önüne koyamamıştık bir türlü. O kedi ikimiz de sevmiştik abi. İyi ama nasıl olsa gidecek bu kadın. Zaten bizim yaşayışımıza ayak uyduramaz. Ee? Yani diyorum ki... ...gideceği zamanı kendi seçsin. Biz elimizden geldiğince iyi davranalım ona. Ee sonra... Görsen öyle güzel patlıcan salatası yapıyor ki Kemal. Üstelik sen de seversin o salatayı. Biliyorsun abi. Ben yalnız senin iyi olmanı isterim. Ben Bir dakika. Biliyorum. Sen de benim için aynı şeyi düşünürsün. O halde. Haklısın. Şu evde sadece senin varlığını duymaya o kadar alışmışım ki. Başka bir kimseye dayanamam gibi geliyor. Oysa sen evli olsan veya evlensen ne olacaktı öyle diyeyim. Kemal Hayır mesela dedim Bir daha mesela için bile söyleme bunu Affedersin Banyonun camını yaptırmak lazım Bayağı soğuk geliyor o kırık yerden Biz hiç üşümedik şimdiye kadar Sizi bilmem ama ben üşüdüm işte ha, Doğru Kemal önümüzde kış üstelik Geçen kış da öyleydi hocam Canım tamir edilse daha mı kötü olur yani kala ettir öyleyse Eee ne yaptınız bakalım Epi hasret giderdiniz herhalde Kemal'e ansiklopedinin yazı işleri müdürlüğünü teklif etmişler hmm, Çok güzel bir şey Ama kabul etmemiş Niye parası mı az Parasından değil Devamlı olarak işin başında olmam gerekecek Fena mı O zaman buradan gitmesi lazım Gitsin ne olur Ne mi olur Ben Yani birbirinizden ayrılamaz mısınız Buna imkan yok Kuzum siz hasta mısınız Allah aşkına Böyle yapışık yaşanır mı hiç Bazı şeyleri anlayamayacağını kabul etsen iyi olur Doğru hele böyle hiç akıl ermez şeyler olunca Hayatında birisi için yaşamayı düşündün mü hiç Bilir misin nasıl şeydir o Şey Kemal Anlaşılan benim bir an önce başımın çaresine bakmam gerekecek Neden Demiştim sana Kardeşim bana surat ederse durmam diye Baksana şuna Surat ettiği falan yok Kemal'in Yol yorgunu çocuk Öyle değil mi Kemal Öyle Ben yatıyorum Çay koymuştum Siz için Daha konuşacaklarınız vardır Nasıl olsa oturursunuz İyi geceler. İyi geceler. İyi etmedin Kemal. Ne yapmamı istiyordun? Bir şey yap dediğim yok. Yalnız biraz daha yumuşak davranabilirdin. Söyler misin? Sana ne oldu böyle? Üç günde bambaşka bir adam olup çıkmışsın. Zavallı bir insana yardım etmek kötü mü? Hiç de zavallı görünmüyor. Senden de benden de kuvvetli. Nereden çıkardın bunu? Senin sekstant nerede? Kaldırdım Tozlanıyordu dışarıda durunca Bunca yıl bir şey olmadı da şimdi mi tozlandı Ne demek istiyorsun Kemal Buradaki en değerli şeydi senin için Benim de son derece sinirime dokunuyordu Büfenin üzerinde İyi ya kalktı işte Ama ben sana onu kaldırmayı teklif edememiştim bir türlü İstersen söyleyebilirdin Söyleyemezdim Çünkü bütün hatıralarını o yaşatıyordu senin Artık eskiyi düşünmek istemiyorum Sözü dolandırma abi Sekstant'ı onun kaldırdığını biliyorum çok rica ediyorum daha fazla uzatma artık Madem senin de hoşuna gitmiyordu kalktı işte Bunu ben yapsam ne derdin acaba Yeter Kemal Galiba çayı yamızı içeceksin Yatmaya gidiyorum İyi geceler Sana da Annemin odasında ışık var Evet Orada yatıyor Sen delirdin mi abi o kadın annemin odasına sokulur mu? Merak etme. Odanın bizim için ne kadar önemli olduğunu anlattım. Hiçbir şeye dokunmuyor bile zavallı. Zavallı zavallı. Elin sokak süpürüntüsünü zavallı diye annemin odasına bile sokmuşsun. O sokak süpürüntüsü değil Kemal. Öyleyse kendi odan alsaydın. Bir daha bu sözü etmeyeceksin. Etmeyeceksin anlaşıldı mı? Ben böyle her gün her Ana bir şey sormak istiyorum. Nedir? Daha ne kadar kalacaksın burada? Kaba bir adamsın sen. Bu halinle de hiçbir kadının hoşuna gidemezsin bunu bil. Herhalde senin için böyle bir çabam olamaz. Öyle bir şey demedim zaten. Ancak hoşuna gitmek isteyeceğin kadınlar da olacaktır tabii. Hem bugüne kadar böyle bir arzu duymadığında belli. Gerçi çocuk sayılmazsın ama hayatın dışında yaşıyorsun. <gülüyor> Bu herkesin hayat anlayışına bağlı. Seninki hep o kağıtlar ve kitaplar değil mi? Kim bilir ne derin bir cennet buluyorsun onların arasında. Sokaktan bulunan kadınlardan daha iyidir. Bana bak delikanlı. Bu evde kendime bir yer bulmaya çalışmıyorum ben. Eğer o mektubu göndermemiş olsam... ...dün gece çeker giderdim zaten. Abinle olan ağız dalaşının hepsini duydum. Ancak cevabı buraya gelecek mektubum. Beklemem gerek. Hı. O halde seninle bir anlaşma yapalım. Evet? Abimden uzak dur. Kuzum sen ne sanıyorsun? Hiçbir şey sandığım yok. Abimden uzak dur dedim o kadar. Peki... Sana mı yakın olacağız bu arada? Doğru konuş benimle. Haklısın şekerim. Koskoca bir yazı işleri müdürlüğü teklif edilmiş adamsın sen. Hata ettim affedersin. Başın sıkışınca alaycı bir tavır takınıyorsun hemen. E, o da bir yol. Söyler misin senin hiç kadın arkadaşın var mı? Sana ne? Merak ettim. Bence bir kadın arkadaş olarak dahi tahammül edemez sana. Hiç de değil. Gerçi fakültedeyken yoktu ama TN'de tanıştığım kadın. <gülüyor> bayağı güzeldi hem de. Şetelik benden biraz da olsa hoşlandığı belliydi. Onu tekrar görecek misin? Hayır. Neden? Çok işim var benim. Başka şeylere ayıracak vaktim yok hiç. Hani şu yazı işleri mi? Elbette. Yazı ailesi sütununda benim de adımın basacaklar. Hem de büyük harflerle. Düşünebiliyor musun? Her çıkan fasikülde basacaklar. Evet. Pek anlamadın değil mi? Doğrusunu istersen öyle. Anlayamadım. Önemi de yok zaten. Abi ne diyor buna? Bana bu zevki aşılayan tek insandır o Bu konuda sadece destekler beni O da böyle şeylerden hoşlanır mı? Yazı işinden mi? Evet yani senin yaptığın gibi mesela Yok onun işi apayrı Anlatmadı mı sana? Kaptanmış değil mi? Öyle Hem de iyi bir denizciydi Ama o kör olası kaza Kaza mı dedin? Allah kahretsin Çekil git karşımdan Deli gibi oturmuş konuşuyorum seninle Farkında mısın arkadaş olmaya başladık sana söylediğim şartı unutma. Ondan uzak duracaksın. Peki peki anladık. Sana hmm. bir kahve yapayım mı? Yap bakalım. Ee, yalnız ben... Biliyorum az şekerli içersin. Nereden biliyorsun? Ee, o kadarını da benim kadınlığıma bırak. emal Niye dalgınsın? Bilmem, düşünüyordum. Neyi? Hiç. ben biliyorum ne düşündüğünü. <gülüyor> Neymiş o? Trendekini. Aklından bile geçmedi. <gülüyor> Aranızda bir şeyler dönüyor fakat ne olduğunu anlamıyorum. Şey canım, trende gelirken bir kadınla tanıştım. Ee, onu söylüyor. Ama güzel bir kadınmış. Bana ne güzelsin. Sen kendin söyledin. Bana o kadından hiç bahsetmedin Kemal Önemli değildi de onda Bunu senden öğrenmeyi isterdim Söyledim ya abi E tabi beğenmedin değil mi Kuzum ne biçim konuşuyorsun sen Ne var konuşmamda Öyle bir tabi beğenmedin diye işim var ki Evet Sanki Kemal'in o kadını beğenmesini istemiyormuşsun <gülüyor> gibi <gülüyor> Bütün bunlar beni çok sevdiğinden Abime göre hiçbir kadın bana layık değildir Zamanı geldiğinde seni kendi elimle evlendireceğimi biliyorsun Ne demek zamanı geldiğinde Bunu sen mi bileceksin o mu ben bileceğim tabi. Annemin ölümünden bu yana ona ait olan her şey gibi... ...bunu da ben bileceğim. Sonra söylesene evlenip de ne olacak aslında? Başlangıçta bir kadının ondan sonra da çocukların... ...yükünü taşımaktan başka ne var evlilikte? Benim çekeceğim şeyler diye bunlar. Elbette değil Kemal. Evli olsan bu kadar sıkı bir çalışma yapabilir miydin sanıyorsun? Bir yığın düşünceden kurtaramazdın kendini. Ama şimdi? Şimdi öyle mi ya? İsterse para bile vermesinler bu işinden. Ben varım. Kazancımız nasıl olsa yeter bize... Sen yaz yazabildiğin kadar yaz Sonunda herkes tanıyacak seni Meşhur olacaksın O zaman elini sallasan ellisi kadın dediğinin Önümüzdeki ay o bahsettiğim kitap içinde çalışmaya başlayacağım ee, Neye ihtiyacın varsa liste yap ver bana Hepsini alalım şimdiden Size bir şey söyleyeyim mi Size hiç ama hiç anlamıyorum Kardeşim var mı senin Hayır yok Anlayamazsın Belki de Peki sen evlenirsen ne olacak Ben mi Evet sen Saçmalama şey birer içki içsek mi Benim de canım istiyor doğrusu Abi sen Olur içelim Buz çıkarayım Kemal Efendim Bugün bir yere çıktın mı hiç Yok hep evdeydim Çalıştın mı Çalıştım tabi Niye sordu? Bilmem öylesine aklıma geliverdi ee, Şey Onu biraz kabullenmiş gibi gördüm seni Başka ne yapabilirim ki Dün gece böyle konuşmuyordun Haklısın Onu ansızın bu evde görmek rahatsız etmişti beni Sonra annemin odasında yatması Peki bugün Anlamadım Bugün sana öyle gelmiyor mu Onun bir süre burada kalmasını isteyen sensin Ben de buna alıştırdım kendimi Çünkü senin arzun bu Yalnız benim arzum için değil de ona biraz alışmışsın gibi Ne demek istiyorsun abi Baksana trende tanıştığın kadından dahi bahsetmişsin ona Ne var bunda Elbette bir şey yok e, Şu uzun bardaklardan bir tane daha yok mu Mutfaktaki dolabın sağ tarafında olacak Ne diyordum Sana karışmak istemem aslında Ama bu kadın milletinden uzak durman şart Kemal Büyük bir isme sahip olacaksın sen eğer hayatına kadın girerse bunu başaramazsın. Bunca yıl senin için didindim. Beni bundan mahrum edemezsin. Ha, söylesene Kemal. İçin el verir mi buna? Buzları öyle zor çıkardım ki taş gibi olmuş. E, suya tutsaydın Öyle yaptım zaten. Buz? Bir tane. Seninki de Kemal. Kemal. İçkine buz ister misin? Hayır. İçkide istemiyorum. Biraz çalışacağım Az önce sen istemedin mi bunu Evet öyleydi ama şimdi vazgeçtim Kuzum ne oldu buna Hiç hiçbir şey olmadı Ne olacak ki Peki niye değişti böyle Ona bakma sen alim kafalı bir çocuk o Bütün aklı fikri yazılarında Yeni bir şey tasarlıyordur belki de Sence böyle olması iyi mi Kemal'in mi niye kötü olsun bana öyle geliyor ki onu bu yaşayışa iten biraz da sensin. Saçma. Biraz önce söylediklerini hatırlasana. Onun bir kadın arkadaşı olmasına bile gönlün razı değil. İstemiyorsun. Sen bu kadar anlarsın işte. Benim istediğim onun başarısından başka bir şey değil. Anladın mı? Bir kadının beraberliği ona hiçbir şey vermez. Hatta her şeyini alır elinden. Kemal bir hiç olur o zaman. Bence her şeyden evvel senin değişmen gerek. O niye? İyi. Neyse vazgeçtim. Ben de içmiyorum. Ver şunu bana. Hadi git yat. Yalnız kalmak istiyorum. Sana söyledim. Hmm. Sabahtan beri bu odadan çıkmadım Görüyorsun ya çalışıyorum Sen çalışıyorsun ama ben de sıkılıyorum Ne yapayım sıkılıyorsan. Evde kimse olmasa ne olacaktı Kimse olmasa bir şey olmayacaktı tabi Ama birisinin olduğunu bilip de iki laf edememek sıkıyor insanı Çık dolaş biraz Alay mı ediyorsun bu şehirden giderken bile gece yolculuğu yapacağım Ne olur görürlerse Onları bilmezsin sen bir kızmaya görsünler <Gülüyor> İyi ya otur o halde içeride Ama ben seninle konuşmak istiyorum Pekala konuşalım Şeyi anlatsana bana. Ragıp'ın kazasını. Bunu bir daha ağzına almayacaksın. Düşünmemede de karışamazsın ya. Ne demek? Her şeyi biliyorum. O demek işte. Anlattı mı? Ha, anlatır mı? O halde? Bu evin hiç açılmayan odası hangisiydi? Annemin odası. Ee, şimdi orada ben yatıyorum değil mi? Ne yazık ki öyle. Benim buraya gelişim abini epey heyecan vermiş olmalı ki... ...oraya bıraktığı en gizli şeyini almayı unuttu. Yoksa sen? Evet. Komodinin alt gözünde duruyor o dosya Bir de sana güvendi zavallı Bir iki çamaşır koymak için açmıştım orayı Dosyayı karıştırmaman gerekirdi Evine sığındığım bir adama ait bazı şeyler öğrenmek de da sanırım Biliyor musun aslında hiç de öyle korkak bir adam gibi görünmüyor Korkak değildir abi Bilmem dosyada öyle yazıyor Korkudan paniğe kapıldığı için kazaya sebep olmuş Ondan sonra da ehliyetini almışlar elinden Dinle beni Bu bildiklerini ona belli etmemelisin Herkesi sağlık durumundan emekli olduğunu söylüyor eğer öğrendiğini anlarsa mahvolur. Söylemem için bir sebep yok zaten. Sana güvenebilir miyim? Elbette. Bir daha bu konuyu bana bile açmayacaksın. Olur. Tabii. Hemen unutalım istersen. Şey ne kadar dağınık çalışıyorsun böyle. Söz mü? Unutalım dedik. Öyle. Çocukluğumdan beri böyleyim çalışırken. Çok da zorluk çekiyorum aslında. Sana yardım edeyim mi? Ya, hayır. Hiçbir <gülüyor> şeye dokunma sakın. Büs bütün içinden çıkamam sonra. Anlaşıldı. Önce bu konuda güvenini kazanmam gerek. Dedim ya yardım istemiyorum. Evet ama şu kartları alfabe sırasına göre dizsen daha kolay bulursun aradığını. Uzun iş. Ben yaparım sana. Nasıl? Önce konulara göre ayırırım sonra da onları alfabe sırasına göre dizerim istersen. Ya büsbütün içinden çıkılmaz hale getirirse? Zaten benden hoşlanmadığını biliyorum. Kendime güvenmesem işini büsbütün berbat eder miyim sanıyorsun? Önce hepsini bir araya toplayalım şöyle. Öyle zor bir şey değil aslında Yarın sabah bunların hepsini bitiririm Ooo yazı makinen de var En zoruma gideni de o Yazdıklarımı sonradan temize çekmek Yazılacak ne varsa toparla Yarın onlara da başlarım Ciddi mi söylüyorsun? Sekreterlik yaptım vaktiyle Gerçi küçük bir firmaydı ama Benim bütün işim bu makineyleydi Korkarım sana maaş vermem gerekecek <gülüyor> Çok isteme olur mu? <gülüyor> maaş filan istemem Bu işi yaptığım süre içinde böyle gülmeye öğren yeter Merhaba e, Abi e, Bu saatte sen Ne var bunda şaşıcak Hiç erken geldiğim olmadı mı e, Yok oldu tabi Sen böyle onu meşgul edersen çalışamaz Kemal Ona yardım ediyordum makine makinede temize çekecek Aynı şeyi ben de teklif etmiştim sana e, İşten geldikten sonra bir de benim yazılarımla uğraşmanı kabul edemezdim herhalde Üstelik ben bütün gün sıkılıyorum evde Bir şeyler yapsam fena mı olur Öyle olsun yap bakalım hmm. Beni yanlış anladın Sanmıyorum Kötü bir maksadım yoktu Kemal'i çok iyi tanıdığım için öyle konuştum O davranışın Kemal'e değil de banaydı Niçin anlamak istemiyorsun Onun çok çalışması gerek Bak daha şimdiden ne işler teklif ediyorlar İleride iyi bir isim yapacağız. Senin için önemli olan bu mu Elbette başka ne olabilir ki Ondan başka bir şey mi bekleyeceğim Onu sevdiğine emin misin Ha, ha? <gülüyor> Kemal Kemal <gülüyor> Buna bayıldım işte <gülüyor> Bak bak ne diyor Seni sevdiğime emin miymişim <gülüyor> Bilemez tabi Şunun şurasında kaç gündür tanıyor bizi Çok yaşa sen emi Yahu bu Kemal var ya Kemal Ben onun hem anası hem babasıyım Bir de senin sorduğuna bak Evet evet hata etmişim Hep söylemez miydim sana bu kadın milleti böyledir işte. Peki ama ne oldu şimdi bir şey yapmadık ki? Bütün amacı huzur bozmak. Yüz verme buna Kemal. Yüz verme sakın. Benim bir şey yaptığım yok. Ne diye girdi odana bugün? Çalışmama yardım etmek istedi. Lanet olsun onun yardımına. Ne anlar senin yaptığın işten. Bozar Kemal'cığım her şeyini karışık eder sonra. Sen demiyor muydun onu hoş tutalım yakında gidecek diye? E, hoş tutmayalım demedim ki sana yüz verme diyorum o kadar. Hem yani bir bakarsın uzun süre kalır burada. Mektup Mektup mu mektup Ya gelmezse var mı o zaman gideceği yeri Bizde mi oturacak yani Kolundan tutup atamayız ya Anlamıyorum ki abi bir öyle diyorsun bir böyle Gayet açık söylediklerim Yüz vermeyeceksin ona Aklından çıkarma Kemal kadın bu Sonra bizimle kalsa Ne olur sanki Ev derli toplu yemeğimizi filan da pişiriyor Kötü mü Sen bilirsin Akşamüstü bana gücenmedin değil mi? Yok niye? Onu senin odanda görünce ne de olsa sinirlendim biraz Yok canım ne var bunda gücenecek Bugün çok güzel bir gömlek gördüm Alayım onu sana Bana değil de kendin için al Nasıl olsa hep evdeyim ben Olsun evde giyersin Sen olmasan da yaşanırmış bu dünya Yazık o geçen yıllara Hepsini kontrol ettim. Teşekkür ederim. Başka yok mu? Bugünlük yeter. Senden bir ricam var. Nedir? Bunları yazdığını abime söyleme. Neden? Bana yardım etmeni istemiyor. Peki ise? Hiç olmazsa bir şeyle oyalanmış oluyorsun. <gülüyor> Diyorum ki... Acaba abinin karısı olsaydım... Ee? O zaman da sana yardım etmemi istemez miydi dersin? Bilmem. Hiç evlenmedi değil mi? Evlenecekti Ama olmadı Neden Olmadı. Işte. Kadın mı istemedi Yok ikisi de isteyemedi Anlamadım. Ne yapacaksın anlayıp da? Bana güvenmiyor musun Kazadan sonra her şeyini kaybetti Geçirdiği büyük korkudan oldu dediler Anlıyorsun değil mi Anlıyorum Çok iyi anlıyorum hem de Allah kahretsin beni Senin ne suçun var ki o değil o değil Söylememeliydim sana onu sevmiş olsaydım beni etkilerdi bu. Ama her neyse. Ne zaman gideceksin buradan? Bugün, yarın gelir mektup. Nasıl olsa gideceğim artık. Git artık. Geleceğim Kemal. Yalnız sana bir şey söylemek istiyorum. Benimle gel. Ne? Gelmek mi? <gülüyor> seninle mi? Sen bana ne verebilirsin ki geleyim seninle? Kadınsın sen. Sizin erkeklere yalnız zararınız dokunur. Her şeyimi kaybettirirsin bana. Peki Kemal peki. Unut bunu. Git başkalarına. Yeni sevgiler karıştı hayatıma. Git artık istemem. Seni istemem. Kemal odasında yiyecekmiş. Dün de böyle yaptı Git çağır onu. Ne olur odasında yersen. Git çağır çünkü ben gidiyorum. Hayır Ne demek hayır gidiyorum dedim sana Gidemezsin Kuzum ne hakla mani olacaksın Gidemezsin dedim Bak Ragıp sizin huzurunuzu bozdum ben Daha fazla kalamam burada Daha mektup gelmedi Mektup gelmeyecek Benim yazdığımı postaya vermedin ki cevabı gelsin Sen beni oyalıyorsun, alıyorsun ben de Kemal'i Yırttım onu Kalmanı istediğim için yırttım Ne olur kal burada Ömrüm oldukça bakarım sana Bu evin içinde ol yeter Çek ellerini üzerimden Kemal Kemal Bak dinle beni... Yakınımda bir kadının varlığına muhtacım ben... Ne olur gitme... Abi. Kemal gidecekmiş... E, söylesene... Bir şey söylesene gitmesin Kemal... Bırak gitsin... Geliyor musun benimle Kemal... Onu istiyorsan o da burada... Büyük adamsın sen Ragıp... Dilediğini de başarmışsın... Kemal senin onu koruduğuna... Onu sevdiğine... Onu kadınlardan sakındığına inanmış artık... Olsa sen kadınları kıskanıyorsun ondan... Senin kadının olamaz. Onun da olmasın. Bütün istediğim bu. Ne diyor bu? Kemal! Ne diyor bu? <gülüyor> Defol! Defolayım ben! Defol! <gülüyor> Kemal ne diyor bu? Söylesene. Nereden biliyor? Bilmem. Gitti. Şu senin sekstantı çıkarıp yerine Koysam daha iyi Zaten büfenin üzerinde Daha güzel duruyordu Tüh Bunun aynası çatlamış Artık her şey bitti Sakın dönme bana Geçen yıllara yazı geçen yıllara Kadınlardan biri adlı oyunumuzu dinlediniz. Izlemem, Yazan Güngör Öcal, reji Cüneyt Türel, Aşıklarım. efekt Erhan Mesutoğlu. Izlemem, izlemem. Oynayanlar Ragıp Ziyametin, kadın Alev Koral. Kemal Burçin Oraloğlu her gün, her gece yaşıyor bu